Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 4.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Merhabalar Seçim sonrası e, hukukla ve hukuk güvenliğiyle ilgili söyleyeceğimiz çok şey var değil mi? Ama bugün e, artık e, bu seçimin yapılışıyla hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili e, genel seçimlerinin yapılışıyla e, referandumla e, kabul edilen anayasa değişiklikleri de e, yürürlüğe girecek. E, girecek. Ee, bu nedenle biz aslında bu konuyla konuşalım diye düşünmüştük ama anayasacı arkadaşlarımızı bugün... E, ...bunu onların gelemediler. gelemediler. Bunun üzerine ben e, arkadaşlar bizim ofisteki arkadaşlar dediler ki bugün e, anayasacılar geliyor mu konuşacak mısınız bu yeni konuyu. Evet. Dedik ki işte mazeretleri var biz aynı Hanım'la beraber konuşacağız dedik. Onlar da bana dediler ki Ege'de bir değiş var. Ne evet. var? Ömerler Aş eder birbirini hoş eder Biz de Biz de bu durumumuzu Konuşacağız Birbirimizi hoş eden bir e, Program yapalım Aslında e, işte özellikle e, Seçim sonrası Bazı Tahliye kararları e, Umut verici ve Sevindirici oldu Ben bunları Biraz şakayla karışık dedim ki yani e, bunlar amorti. Yani, bunlar Sakinleşmemiz bir, için. Bu, bunlar amorti ama e, özellikle mesela bir avukat arkadaşımız aynı zamanda HDP İstanbul İl Başkanı'ydı. Hı. E, onunla ilgili tutuklama kararı verilmişti ve hemen davası açıldı. Tensiple Tahliye mi? tahliyesi ha. Cengiz Çiçek mesela hı, avukat hı. arkadaşımız onunla ilgili tahliye kararı verildi siz de biliyorsunuz 78'ler vakfından 6 e, yani. kişinin tahliyesi vardı Celalettin Can, ya, ve, diğerleri. ve diğerlerinin e, ve bir de tabi e, hep bu programda üzerinde durarak e, anayasa mahkemesinin verdiği kararlar Anayasa Mahkeme, e, Anayasa'nın 153. maddesindeki düzenleme e, ve e, Altanlar Davası diye bildiğimiz davadaki <gülüyor> e, Mehmet Altan'la ilgili e, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruda ihlal tespit edilmesine karşın <gülüyor> tahliye kararı verilmemiş olmasını Arkasından bunu yapılan itirazlar üzerine bir üst mahkemenin yani yine mesela yirmi altı yerine yirmi yedinci ağır ceza mahkemesinin verdiği e, tahliye isteminin reddine ilişkin kararları konuşmuştuk. Şimdi bu dosyalar bilindiği gibi karara bağlandı. mahkumet kararları verildi ve e, istinaf yani yeni İkinci derece, i̇kinci derece yargısal denetim yargı, e, yargı yolu mahkemelerinden biri bölge e, adliye Altina mahkemeleri mahkemesi. ve ikinci ceza dairesince hmm. Tensiple bir e, tahliye kararı verildi onun gerekçesinde gene birazcık evet. konuşalım e, evet. diye düşünüyorum ben evet. Bunlar Bunlar e, iyi e, haberler niçin iyi haberler diye düşünüyorum ben e, izleyicilerimizin yani açık diyor izleyicilerin çoğu biliyor zaten tahliye kararı beraat kararı değil beraat kararı e, başka bir şey ama bir hakkın ama, tahliyesi ne dedi? o çok önemli evet ama bir hakkın tahliyesi evet. ve hatta teminatlı tahliyesi bile olsa hı hı. tutuklama kararları bizim ülkemizde bir anlamda peşin infaz ve hı hı. bir de e, yani bir baskı aracı olarak bir e, devletin e, sopası olarak kullanıldığı için evet. ve bir de mahkemeler eliyle bunu kullanıldığı için aslında evet. rejimin e, demokratik niteliğini veya demokratik olmayan niteliğini ortaya koyması açısından önemli. Evet. Bu bakımdan da... O halde de ilgisi yok. Evet, o halde de ilgisi yok ve bu bakımdan da verilen bu tahliye kararlarını e, hukuk güvenliği açısından hmm. ve e, rejimin geleceği açısından e, doğrusu ben umut e, verici diye düşünüyorum. Tabii birçok e, yani hmm. e, umut kırıcı karar var ama bu tahliye kararlarını önemli görüyorum. Mesela Mehmet Altan'ın kararı e, kamuoyunda bilinen ve e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen davaya bakan mahkemenin tahliye kararı vermediği bir olay arkasından yapılan itirazlara rağmen yine itiraz mahkemesinin tahliye kararı vermediği bir olay olduğu için istinafta böyle verilen bir tahliye kararını bir anlamda böyle umutlu bir yani anayasaya karşı direnişin, eylemli direnişin bir yönüyle kırılması ve anayasanın üstünlüğüne oy verilmesi anlamında bir iyimserlik tabi ben sizin kadar iyimser değilim. Mehmet Altan için çok sevindim. Nihayet e, anayasanın 153. maddesine e, saygı gösterilmiş e, zaten kararı kesin olarak veriyor. Ama aynı kararın içinde e, ...Nazlı Olacak e, e, hakkında... ...Ahmet, Ahmet Altan, Altan hakkında... ...ve diğer e, davanın sanıkları... ...Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül... ...Yakup Şimşek hakkında... ...hepsi gazeteci bu kişilerin herhalde bildiğim kadarıyla... E, ...verilen bakın... Evet. ...tutukluluğun devamı kararına bakın... ...ceza miktarı... ...tutuklulukta kalınan süre... Atılı suçun niteliği karşısında diyerek yine şablon gerekçeyi kullanıyor. Yani bir yönüyle e, anayasa mahkemesinin ihlal tespitine dayanarak anayasa mahkemesi kararı kesindir ben bunu tartışmam diyerek Mehmet Altan hakkında tahliye kararı verirken bu kararın itirazı kabul olduğunu dahi yazmıyor. Anayasa Mahkemesi kararının kesinliğine dayanıyor ama ondan sonra ben tabi dosyayı bilmiyorum sizin kadar ama sonuç olarak bildiğim kadarıyla hepsi televizyon konuşmaları ve gazete yazılarından dolayı yargılanıyordu bu kişilerin. Ve sonuçta da hepsinin Değil anayasal olarak... düzeni değiştirmekle e, suçlanan bir evet. mahkum suçlanıp hı hı. sonunda da bunu sabit gören bir kararı. yani var. başka deliller var mıydı bilmiyorum ama e, basına yansıdığı kadarıyla benim izleyebildiğim kadarıyla asıl olarak televizyon konuşmalarındaki e, irade Açıklamaları Ve yazılarındaki irade düşünce açıklamaları yani e, anayasa 25-26 ile 28 ile güvence altına alınan düşünce özgürlüğü ve basın özgürlüğünü kullandıkları halde burada sınırı aştıkları ve buradaki e, üretimlerinden dolayı darbeye zemin hazırlamak da değil e, darbeye teşebbüs etmekle e, evet, değil mi? Çünkü 39. teşebbüs evet, kaderle, evet, değil teşebbüs, mi? çünkü teşebbüs e, e, suç suç halinde de, teşebbüs, suç şu, teşebbüs tabii. halinde de suç gerçekleşmiş tabii, oluyor tabii. bu tehlikesizlerden ama suçlarında. yazı yazarak nasıl teşebbüs ettiğini mahkeme ve nasıl açıkladı? Ve televizyon konuşması yaparken e, evet. konuşarak ya da yazarak nasıl darbeye teşebbüs ediliyormuş siz? Dosyayı biliyorsunuz nasıl yani bunu nasıl gerekçelendirdi mahkeme? Ben merak ediyorum. Ee, bunu belki başka zamanlarda tekrar konuşuruz ama şunu söylemek istiyorum. Mehmet Altın'ın tek farkı ne? Anayasa Mahkemesi'nin bu kişinin bireysel başvurusunu, diğer sanıkların bireysel başvurusunun içinden cımbızda çekmesi ve 11 Ocak 2018'de bir ihlal kararı vermesi. Mahkemenin de buna direnmesiydi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin... E, ...kararının bağlayıcılığından ve kesinliğinden dolayı bu ayıp giderildi Mehmet Altan Şimdi, bakımından. Ama bu, diğerleri için verilen tutuklunun devamı kararı gene şablon. Biraz bunu bir okuyabilir bahsetmek misiniz? Istiyorum. Bu mesela e, Bölge İdare Mahkemesi'nin Mehmet Altan'la ilgili verdiği tahliye kararı. ilgili paragrafı. paragrafı. Evet, dördüncü ben dedi, ara kararının, tensip tutanağının diyor ki... ...Sanık Mehmet Hasan Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nin... 2016'ya 23.672 başvuru numaralı 11 Ocak 2018 tarihli karar ile başvuruda bulunan Mehmet Hasan Altın'ın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar verildiği, bu kararın kesin olduğu, anayasamızın 153 Taksim 6 maddesi gereğince anayasa mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, İdare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar hükmüne amir olduğu ve 6216 sayılı anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun 50 taksim 2 maddesi gereğince hak ihlali olduğunun tespit edilmesi halinde bu ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden Bağlayıcı nitelikteki bu karar dikkate alınarak sanığın bir hakkın tahliyesine. Ama ondan sonra ne diyor? Bakın daha ilginç, e, adli kontrolü e, hakkında uyguluyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararını hatırlayalım. Anayasa Mahkemesi hem Şahin Alpay hem Mehmet Altın hakkında ne demişti? Anayasa 19. maddede e, suç şüphesi altındaki kişinin... Suçluluğunu gösteren kuvvetli derecede delil olması halinde Anayasa bunu ku, buna kuvvetli belirti diyor. Kuvvetli belirti olması halinde e, kişiler Biz tutuklanabilir diyordu. Kararı. Ben sizin ilk tutuklama kararlarınıza baktım. Bu bireysel başvurular ilk tutuklama kararlarından sonra yapılmıştı ama ben dosyayı da inceledim iddianameye de baktım dosyadaki delillere de baktım yazı yazma ve televizyonda konuşmanın dışında bir delil yok. Bunlar ifade özgürlüğü sınırları içindedir. İncitici olabilir, kırıcı olabilir. iktidarın hoşuna gitmeyebilir ama Sert eleştiriler olabilir. Hak kullanımıdır. Dolayısıyla burada kuvvetli belirti yoktur dedi ve derken şunu söyledi. Kuvvetli belirti tutuklama tedbirinin ön koşuludur dedi. Hepimiz biliyoruz ceza muhakemesi kanunu yüzde de düzenleniyor. Eğer kuvvetli belirti Olarak kabul edilecek bir delil yoksa suç, e, Diğer unsurlara bakılmaz Fail kaçıyor mu delil karartıyor mu Ona bakılmaz Varsayılamaz da bunlar ve O zaman da tutuklama kararının ilk zorunlu şartı Bulunmamaktadır Tut, Tabi tutuklama kararına başvurulamayınca da ...tutuklama yerine alternatif bir tedbire başvurma gereği de gündeme gelmez. Hadi teknik bir konuyu daha söyleyelim. Teknik hatta, bir konu ama adli şart, kontrole niye başvuruyor okuyucularımız, dinleyicilerimiz bu, bunu bilirler. Hayır hayır bu konuyu söylemişken şunu söyleyeyim. Dediğiniz o ön koşul varsa da illa varsa mahkeme tutuklayacak veremez, an, zor tutuklamak zorundadır yardım, diye bir şey yok. veremez yardımcı delile ihtiyaç vardır O da nedir? Failin kaçtığını... Ya da delil kararttığını tanıklara baskı yaptığını baskı e, ortaya koyan deliline kuvvetli olgular. derecede somut e, şüphe uyandıran somut olgular olmalıdır. Şimdi 309. maddedeki suç ağır e, muhabbet e, hapis, e, hapis cezasını gerektirdiği için e, kaçtığı ya da delil kararttığı varsayılabilirdi. E, kanun böyle bir takdir hakkı veriyordu mahkemelere ama buradaki sorun şu. Bizim yasalarımıza göre kuvvetli belirti olsa bile ya da yan neden olan kaçma ya da delil karartma riski somut olarak bulunsa bile eğer failin somut durumuna bakıldığında tedbire başvurulması bir ölçüsüzlük gündeme getiriyorsa yine tutuklamaya başvurulmuyor. İşte bu ölçüsüzlüğün söz konusu olduğu yerde adli kontrol dediğimiz Tutuklama yerine başka tedbirlere başvurulabiliyor örneğin işte bir kefaletle vermek, kişinin haftada bir gidip kolluk birimlerine imza atması hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmesi gibi fakat sorun şurada eğer bir kişi hakkında tutuklamanın temel koşulu olan kuvvetli belirti yoksa tutuklama kararı verilemeyeceği için ...tutuklamaya alternatif olan... ...adli kontrole de başvurulamaz... ...ama bakın burada Mehmet Aztan hakkında... ...şimdi çünkü onu okuduğumuz e, biraz şey evvel... ...dediniz vermiş. ki... Yurt dışına çıkış yasağı vermiştim. Yanlış mı okuyorum? Evet, evet. Şimdi, diyor ki, sanık Mehmet Hasan Altın hakkında... ...yurt dışına çıkış yasağı... ...ve haftanın bir günü ikametinin bağlı bulunduğu... ...zabıta amirliğine imza vermek suretiyle... ...adli kontrol altına alınmasına diyor. Bu da yanlış. Anayasaya aykırı. Şimdi bakın, şimdi bakın bunu... Anayasa Mahkemesi kararına bu bak, da direniyor bana bak, göre. Bak, İy, İyileştirilmiş atıyor. Şunu mesela... ...bizim izleyicilerimiz de bu... ...ikisinin arasındaki farkı bilmeyenler olabilir... Şimdi burada bir hakkın tahliyesine demiş. Ne ama de, Siz hayır, tecrübeli bir avukat hayır, olarak hayır. bize... Tahliyesine dedi. Bir hakkın. Ama arkasından siz hemen dediniz ki... ...bu karardan bahsederken ilk başta dediniz ki... ...ama Mehmet Altan'la ilgili yurt dışına çıkış yasağı... ...ve haftanın bir günü ikametlik bağlı olduğu... ...zaftı amirini imza vermek suretiyle... ...adli kontrol altına alınmasına. Evet. Bu, bu da yanlış ve çelişkili dediniz. Evet. Çünkü eğer anayasa mahkemesinin söylediği gibi tutuklama için e, gerekli olan koşullar yok ise koşul yok yani. ise Hı -hı. bu adli kontrol tedbirlerine de uygulama e, gidilemez. gidilemez çünkü e, adli kontrol tedbirleri eskiden bizim ceza yargılaması Hı -hı. hukukunda kanunumuzda yoktu bu tutuklama koşullarının var olduğu halde muhakeme faaliyetini soruşturma faaliyetini Hı -hı. Özgürlüğü sınırlayarak, kısıtlayarak e, yürütebilmek yerine yeni bir seçenek olarak getirilmiştir. Ve bir de sonradan yine bu adli şeyle, e, kontrolle ilgili yasal düzenleme daha sonra her türlü suç, ve her en ağır cezalarda bile uygulanabileceğine ilişkin altıncı yargı paketi miydi neydi e, düzenleme getirmiştir. Ve mesela işte onun için e, balyoz gibi e, ergenekon davası gibi davalarda mahkumiyet kararları halen duruyorken bunlarla Yaşları ilgili... Geliyor. Ee, adli kontrolle bırakılmıştır ama, e, ama adli, bir mahkumiyet kararı var, vardı evet. burada var ama e, burada başka bir şey yapmış mahkeme. Anayasa Mahkemesi'nin tabii. kararı bu mahkumiyet kararı verilmeden önceydi. Tabi tabi onu söylemek istiyordum ben de yani 11 Ocak'ta e, mahkemenin fiili direnmesini e, gideren e, anayasanın üstünlüğüne saygıyı belirten bir tesisyonlar. Mehmet Altın'ın kısmen de olsa özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Yani kapatılmaktan kurtardı. Ve güzel olan şey Şahin Alpay gibi ev hapsine de bağlamadılar yani bir kapatılmaya başka bir kapatılmaya dönüştürmediler e, sadece haftada bir imza atacak bir de yurt dışına gidemeyecek Mehmet Altan buna razı olabilir ya da şu an için bu ona iyi gelmiş olabilir ama biz burada Mehmet Altan'a değil hukuku, hukuku konuşuyoruz ve ve, Mehmet e, Altan'a da köşedeki kurallar. bakkala e, kasaba olabilir hiçbir farkı yok benim için mahkemenin bir yerde iyilik yaparken diğer yerde belki toplumsal tepkileri bastırmak için yine bir tedbir vermesi yine anayasanın ihlali. Yine ihlali gerçek anlamda gidelen. Bırakın bir Yani ceza mahkemeni usulü kanuna uygun tabii, Ceza mahkemeleri birbiriyle bütün. Ondan sonra işte asıl dikkat çektiğimiz ise haklarında anayasa mahkemesi tarafından böyle bir ihlal kararı verilmeyen kişiler hakkında tutuklunun devamı verirken yine tipik Türkiye mahkemelerinin alışkanlığına, yerleşik adli kültürdeki alışkanlığa dönüyor. Yine şablon gerekçeler ileri sürüyor. Yani somut kişilerle ilgili bireyselleştirilmiş bir gerekçe ileri sürmüyor. Bakın 1 2 3 4 5 kişi için verilen bir diğer diğer geriye kalan 5 tutuklu için verilen bir tensip kararı ee, hepsi için aynı cezalar mı verildi hepsi 309'dan mı mahkum oldu onu bilmiyorum dinleyicilerimize siz ne tür açıklama yapmak istersiniz ama sonuç olarak 5 kişi için 3 satırlık e, bir karar ve tutukluğun devamı gibi çok ağır bir karar yani her, haklarındaki delilleri tartışmıyor her, her tutukluyla ilgili Tutuklama sebeplerinin olup olmadığını evet. ilişkin bireyselleştirmeyi Aynen. yapmadan, evet, kisterleştirilmiş delil durumunu olgusal olarak ele alan e, bir değerlendirme olması gerekiyor. Ama maalesef bizim e, uygulamamız böyle çünkü tutuklama bizde e, suça yönelik toplumsal tepkiyi bastırmak için mahkemeler tarafından kullanılıyor. Hatırlayınız eski kanun zamanında. E, basit suçlar için bile tutuklama olanağı vardı hakimlerin toplumda infial uyandırma sonucunu doğmuşsa hatta bizim sevgili U Sayın Hocamız Profesör Uğralıca Kaptan şaka yapardı. Bir köyden geçerken yanlışlıkla tavuğu ezdiyseniz hemen gidin karakola teslim olun ya da kaçın. kiminiz <gülüyor> belli değilse çünkü kesin tutuklanacaksınız. Çünkü... Toplumda infial uyandırma çok e, nispi, çok e, göreceli, çok, bir şey, göreceli bir şey. farklı, değişken bir şey. Çünkü yüzden, kimileri insan öldürülüyor, infial yok. Hiçbir infial, infial yok. yok. Millet televizyondan canlı yayın savaş izliyor. Öbür e, e, taraftan gibi. işte mesela bir küçük kuşun yaralanmasından infial tabii, oluyor. Tabii e, köpek e, dört bacağı ve bir kuyruğu e, kesildi. İnanılmaz bir e, reaksiyon toplum gösterdi. Ben çok heyecanlandım. E, çok umutlandım. Ama sonra bakıyorsunuz e, canlı yayında e, savaş görüntüleri, hiçbir tepki ya, mahal, ya da işte evet. geçen gün e, doluyla ilgili espri yapıldı. Herkes arabaların üzerine halılar, koli e, Şeyler, kolilerle önlem aldılar. Sadece seccade, seccadelerinde. Kendisi, kendisi yazmış, yatmış. yatmış. Sabahleyin bir arkadaş bir görüntü paylaştı. Dolu'yu e, önceden zarar vermesin <gülüyor> arabasının ama. üzerine yatmış. Dolu kafasına ve vücuduna geliyor adamın ama bir işkence vakası söz konusu olsa bir güç orantısız güç kullanımı söz konusu olsa ya da bir kadına yönelik şiddetle ilgili haber olsa her zaman aynı yakın duyarlılığı gösterememekten dolayı da insan hakları savunucularının sistemleri var tabii ki Tutuluk, tutukluluk da böyle bir şey kimin tutuklandığına bağlı olarak tepki gösteriyoruz bu yanlış kanunda e, kurallar bellidir. O kurallar herkes için eşit şekilde uygulanmalıdır. Mehmet Altan hoş geldi, çok sevindim. Ama ona e, verilen ek tedbirler anayasaya aykırıdır, kanuna aykırıdır, diğerleri için de yine şablon gerekçeler kullanılmıştır. Niye? Çünkü biz özgürlük ve güvenlik kavramlarını birbirinden ayırıyoruz. Halbuki anayasa 19 ile insan hakları Avrupa Sözleşmesi 5 ile güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bir bütündür. Bir taraf bir kefede özgürlük bir tarafta güvenlik var bunları bölelim. Acaba hangisi daha ağır basıyor ona göre bir tercihte bulunalım gibi bir yaklaşım yanılsamadır. Kötü niyetli siyaset bilimine anayasal düzene aykırı bir yaklaşımdır. İnsanlar özgürlüklerini güvenlik içinde kullanırlar. Sadece güvenlik yetmez, güvenlik içinde yaşamakta özgürlük içindir. İkisini bir arada sistem sağladığı zaman hukuk devleti oluyor. E, dolayısıyla e, bütün olarak kullanılmadığı zaman e, ben üzülüyorum ama tabii pür hukuk yok. Yine de sevindim dün doğrusu çok sevindim. Hatta, o zaman o zaman <gülüyor> o zaman programımızın tam bu bölümünde ...özgür olmak istiyorum diyelim mi? Peki. Yani ayvana bir free. I wanna be free from all this, yeah, yeah, politics I wanna be free from all this, yeah, yeah, politicians. I wanna be free from all this corrupt monsters We want to chop me Ah, uh, ah uh. Ah ah ah, ah. Well I die That's why then they try To confuse I and everybody mine I wanna be free From all these yeah yeah politics I wanna be free From all these yeah yeah politicians I wanna be free From all this corrupt monster ass. We want to chop the The king is dead them cook them and the king for political reasons them no fit talk as if be oh yeah, back to politics them start to dribble and scheme for the same corruption and critique no plan, no plan for you and me. you from all these, yeah, yeah, politics from all these, yeah, yeah, politicians These corrupt monsters. We want to chop yeah. them. Ah When we they sleep, they they, they, they they meet to plan their evil strategies to control our resources. African leaders and their foreign counterparts. They be like from these evil monsters. We shall, we shall. From all these corrupt monster eyes want They want to jump in uh -huh. I said every day, every night I ask myself, why, why, why They say because fellas die That's why them they try to confuse I and everybody mine All these yeah yeah politics, from all these yeah yeah politicians, from all these we want to chop them. All these yeah yeah politics. from all these yeah yeah politicians, from all these corrupt monsters, we want to chop them. 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Aynur Hanım ve Bahri Belen baş başa <gülüyor> Evet, kendi kendimizi hoş etmeye evet. çalışıyoruz. Evet. Ee, şimdi bu... Biz seçim yaşadık. E, seçim yaşadık. E, bu özgürlükler ve tutuklamalar e, konusunun e, aslında e, bir toplumdaki hukuk rejimi açısından e, turun sol kağıdı niteliğindeki hukuki işlemler veya... E, atmosfer olduğunu da ifade etmeye çalıştık <Gülüyor> ee, burada e, verilen e, istinaf mahkemesinin yani ilk yerel mahkemenin sonrası verilen e, kanun yolu mahkemesinin anayasa mahkemesi kararını ciddiye alarak ki bu çok önemliydi yani biz bu, bu anayasa 153. maddenin çok açık düzenlemesine karşı yerel mahkemelerin bu konuda tutuklama kararında ısrar etmelerini e, hukuk güvenliği açısından Türkiye'deki hukuk uygulaması açısından çok ciddi bir e, tablo olarak görmüştük e, bu şimdi bizi birazcık umutlandırdı seçimler oldu evet, yeni yani... anayasa rejim Girecek. Ve bir de seçim öncesinde ve bugün de seçim sonrasında gazetelerde <gülüyor> e, işte 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra başlayan OHAL dediğimiz yine anayasal bir rejim ama evet. e, uygulamalarıyla hakikaten bizi e, ve toplumun birçok kesimini üzen sıkıntıya sokan e, bir e, uygulama rejimi var. Evet. Bunun kalkacağına ilişkin e, görüşler oldu, taahhütler oldu, sözler evet. oldu şimdi o hal kalkacak ama bu yeni anayasal ile acaba o hale gerek kalmayacak bir uygulama devam mı edecek yoksa o hallin kalkmasıyla daha o ...hukuka yakın, anayasal, normal, demokratik rejime uygun bir hukuk uygulamasını sürecek. Hukuk, yani o halden bizim şikayetlerimiz neydi? İsterseniz birazcık onları bir konuşalım. Yani onları dinleyicilerimiz biliyor, konuşuruz tabii ki ama ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı seçimine 56 milyon 322 bin seçmen katılmış... Ee, seçmenin 49 milyonu bu rakamlar hep değişiyor ee, sonunda 51 dendi bu ilk bilgiler yani 56 milyonun 51 milyonu oy kullanmış 1 milyonu da geçersiz böyle olduğu zaman %85 oranında bir şey var ee, oyla belirlenen bir i̇rade. sonuç var bir irade var ve e, Recep Tayyip Erdoğan büyük bir farkla e, bu seçimi kazandı ve seçimi kazanırken de söz verdi e, 14 Haziran tarihli açıklaması var elimde ne zaman söylemiş diye baktım açıkça diyor ki biz e, olağanüstü hali kaldıracağız sonra seçimden sonra da hatırlayın balkon mu havuz bir yerde bir konuşma yaptı orada da mesajı aldım dedi yani çünkü AKP yüzde 42 oy aldı oylarında ciddi düşük düşüşler var bunlar zaten bu birkaç gün içinde sürekli olarak söylenmiştir dinleyicilerimiz de izliyordur biliyordur ama 2015 yılında yüzde 49.5 iken 2015 e, iki, ben ne dedim 2015'te 2018'de şimdi en son yüzde 42'ye inmiş yani e, ittifakın e, sonuçlarıyla ilgili e, doğan bir takım farklılıklar var şimdi e, bunun farkında olduğunu söylüyor ve seçimden önce de e, olağanüstü halin kaldığı canına dair açık mesaj veriyor ama hepimizin bildiği gibi ittifakın Cumhur İttifakı'nın içindeki Milliyetçi Hareket Partisi'nde açık bir itirazı var. örneğin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ee, bize göre FETÖ tehdidi devam etmektedir. Kandil'e yönelik operasyonlar da devam etmektedir. Bu kapsamda OHAL'in devam etmesi gerekmektedir diyor. Ee, kabinede pazarlık yapmayacağız ama FETÖ'nün kripto yapısı hala aktiftir. Ee, PKK ile mücadeleye son nokta verilmediği sürece diyor. OHAL sürmeli tabi bu OHAL anlayışı çok kendilerine... Şahsına ya da özgü. partisine özgü bir olağanüstü hal. Çünkü, Ki bu olağanüstü halin neden ilan edildiği de açık zaten. Tabii hatırlayınız Milli Güvenlik Kurulu tavsiyesine bakınız. 2016 yılının Temmuz ayındaki ya da 20 Temmuz'daki meclisin onayladığı olağanüstü hal ilanına bakınız. Sadece ve sadece temel hak ve özgürlüklerin korunması, darbe girişiminin... ...devamının önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasından ibaretti. Ondan sonraki olağanüstü hal uzatmalarında ise terörle mücadelenin ve FETÖ'nün dışındaki diğer isimlendirilen terör örgütlerinin de e, mücadelesi gerekçi olarak gösterildi. Yine dinleyicilerimiz de bilir programlarımızda da defalarca dikkat çektik. Venedik komisyonu raporlarında dahi diğer uluslararası gözlemcilerin raporlarında da artık muallak nedenler bunlar... 2016 Ağustos ayı itibariyle hükümet e, toplant dışarıdaki nümaişler gösteriler sona erdi. Hükümet de gerçek anlamda fiili iktidarı kurdu. Darbe girişimi artık bundan sonra devam edecek diye e, e, böyle bir risk yok. İleri Siz terörle mücadele adı altında... İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 15 ve Anayasa 15'e aykırı şekilde devam ettiriyorsunuz. Buna son verin temel hak ve özgürlükler açısından diye uyarılar geldi. Şimdi 19 Temmuz'a kadar 7 defa uzatıldı olağanüstü hal. Devam edecek bir olağanüstü hal var ama ondan önce verilen sözler olduğu için ve bugün ve dün çıkan haberlere göre de Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı İkna ettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleniyor. Dün baş başa yapılan görüşmenin sonunda böyle bir. O halinin uzatılması uzatım. konusunda bir evet, evet yani ama şöyle bakın ondan önce AKP'li Mustafa Elitaş demişti ki 18 Temmuz'a kadar eğer hükümet o uzatılması uzatılmasıyla ilgili MGK tavsiye kararından Vermez. sonra bir tavsiye vermezse e, yani bu, ne dediği bu... de tam anlaşılmıyor ama demek istiyor ki olağanüstü hal ilan edilmeyecek bunu tam o toplantının öncesinde söylüyor toplantı sırasında da e, Devlet Bahçeli'nin itirazlarını dile getirdiği az önce anlattığım gerek devamından yanı olduğunu belirtti. Ama toplantının sonunda da bir mutabakata varıldı ve bundan sonra kaldırılacağı söyleniyor. Şimdi anayasanın... Ama an işte o zaman biraz evvel söylediğinizde ben biraz yanlış anlattım. Bu mutabakat yani sanki o halin uzatılacağı yönünde bir mutabakat. Oysa yo, yo, biliyorsunuz devlet bahçeli bir de yani çok önemli bir şey söyledi. Af demişti. Evet. Hatta yani kader kurbanlarına af. Evet. Yani e, siyasi suçlarda, e, devlete karşı suçlarda af değil de insanın insana verdiği Evet. zararlarla ilgili suçlarda evet. e, bir af demişti. Şimdi o affın Bugün, gündemde olması... Bugün Cumhuriyet'te o hal pazarlığı başlığı altında o Erdoğan seçimleri seçim vaatleri arasında yer alan o halin kaldırması için Bahçeli ikna etti diye bir başlık var. Diğer e, önümde şu an 7-8 tane gazete var. Hepsinden çıkardığım sonuç e, böyle bir e, belli koşullara bağlı olarak bakın diyor ki e, e, Bahçeli'nin Görüşmede FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelenin aksamaması için bazı yasal çalışmaların yapılması şartıyla o halin kaldırılmasını kabul ettiğine ilişkin, örneğin Selda Güneysu'nun haberi var. Diğer gazetelerde de 7-8 gazete okudum buraya gelene kadar. Hepsinde aynı yönde haberler var. Hatta Aycan isimli kişi MHP e, baş, e, başkan yardımcısı görevden artık, alındı. E, görevden alındı. biz olmadan e, bir şey yapamayacak AKP gibi e, açıklamalarda Açıklamalar. bulundu diye. Önce o görevden alındı, yapamaz. sonra görüşme yapıldı ve görüşme 40 dakika sürdü ve deniyor ki hem de görüşmeden e, çok kısa bir süre önce. Çok kısa bir süre önce. Yani dolayısıyla anlaşlanıyor ki olan usulü kaldırma konusunda anlaştılar ama koşulları konuşulmuş. Neymiş onlar? Milli mutabakat komisyonu ...yeni oluşacak e, dengelere göre yeniden e, AKP'li ve MHP'li üyelerinin belirlenmesi dengelerin yeniden kurulması söz konusu. Biliyorsunuz uyum yasalarının çıkarılması çıkarılması gerekiyordu aslında anayasanın. Yeni bu referandumu e, değişen anayasa 16 Nisan'dan bir. sonra 6 ay içinde yapılması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Bazı zorunlu değil. Bir kısım de, kanunla, yapıldı. Şimdi yapılacak uyum yasaları. Yani Cumhurbaşkanı yardımcıları seçildikten, kabine oluşturduktan sonra tabii MHP'nin e, bir üyesi olacak mı, birkaç üyesi olacak mı yoksa MHP yakınlığı ile bilinen e, kabine üyelerim olacak, onlar konuşulacak yeni sistemin sac ayaklarının oturtulmasından bahsediliyor. Ve Milli Mutabakat Komisyonu'nun demin de söyledim yeniden e, yapılandırılmasından ve en önemlisi de e, bakanlıkları azaltacaklarını söylemişlerdi. 16'ya indireceklerini bazı bakanlıkların kapatılıp bazılarının birleştirileceği söylenmişti. E, Tabi bu nedenle de e, komisyonların, meclisteki komisyonların da yeni bakanlıklara göre yeniden oluşturulması gerekiyor. Ve meclis iş tüzüğünün de değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden her Herkesin üzerinde durduğu nokta seçim aslında MHP kazandı. E, mecliste anahtar parti haline geldi. E, Büyük Millet Meclisi Başkanı da Binali Yıldırım olacak. O konuda da bir, bir mutabakat sağlanmaya çalışacak. Ve yine Selda Güney, Güneysun'un deminki haberinde ve öncesindeki haberinde söylediği MHP'nin bir taktiği var. Güçlü meclis yöneteni yönetme e, taktiği. Bununla ilerleyecekleri söyleniyor Çünkü arada ciddi fark var yani denetleme, yapıyor, yani denetleme Görevini yapıyor Denge ve denetleme fonksiyonunu denetme. Biz icra edeceğiz diyor bu ne anlama geliyor Bunun gerçekten yani, siyaset bilimciler Ve anayasacılar tarafından Hem teorik olarak hem de fiili uygulama izlenerek yorumlanması gerekiyor, gerekiyor Çünkü parlamentoda Muhalefette olan ve asıl Denge ve denetleme Mekanizmalarını ee, en iyi işletmesi gereken yani e, Cumhur İttifakı'nın dışında kalan siyasi e, partiler mecliste grubu bulunan partiler aslında. Şimdi ben i̇şte 301'i de... sağlayamaması önemli. Sözünüzü kesin. Şu an evet. hala 14 ilde itiraz sürüyor. Evet. Mesela Züzce'de şey kazanmış, MHP kazanmış, AKP ona da itiraz ediyor. Bu 14 ildeki itirazlar bu akşam 17'ye kadar sonuçlanacak. 295'i hala ısrarla 301'e tamamlama <gülüyor> teşebbüsü var AKP'de. Olur mu Çünkü acaba sizce? Zannetmiyorum. Herkes itiraz etmiş. Oluyor. Bu 14 ilde baktım. Ama i̇tiraz yani, etmeyen yok. Ama bu Burada, toto oynayanlar var. Şurada kazanır, bu itiraz burada kazanamaz diye. <gülüyor> Bize böyle... yakışmaz. Yani... BBP'nin de hayal kırıklığını hatırlatmak lazım. Sadece Mustafa Destici girdi. Diğer adaylar giremedi. Saadet Partisi'nden CHP'den sadece 3 tane girdi. Diğerleri medyese giremedi. Bu anlamda hayal kırıklıkları hesapların tutmaması ama e, MHP'nin böyle birden bire e, öne çıkması e, herkesin e, tabi yeniden düşünmesini gerektiriyor. Biraz sonra neler değişti onları konuşalım ama şimdi şimdi kararı... yani bu olağanüstü halin kalkmasıyla ilgili aynırlarım e, en somut ve net e, değişiklik şu olacak kanun hükmünde kararnameler artık çıkmayacak evet. aslında. Tabii ama 16, 16, 16 Nisan'da 16 Nisan'da kabul edilen e, anayasal düzenlemeye göre evet hı hı. Cumhurbaşkanı'nın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi olacak ama Cumhurbaşkanı da e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasada var olan düzenlemelerin dışında bir kanun hükmünde kararname düzenleyemeyecek. Ayrıca bir de kanun açık olarak düzenlenmiş kanunların aksine bir kanun hükmünde kararname düzenlemeyecek. Ben bu bu bunu düşünerekten olağanüstü halin olağanüstü halin kalkmasının evet. birinci önemli sonucunun kanun hükmünde kararnamelerin artık çıkarılamayacak olmasını Cumhurbaşkanının yetkisinde olan bazıları Hı -hı. hariç ve onun da sınırları böyle görünüyor. Ne kadar uyarlar, ne kadar uymazlar onu bilmiyorum doğrusu. Hı -hı. Bunu düşünüyorum. İkincisi de hakikaten olağanüstü hal döneminde devletin yaptığı bazı tasarruflara karşı idari yargı ve idari yargının kanun yolları açısından e, anayasada düzenlenen hakları vatandaşların kullanamamış olması. Bunlar için yani bir, bir anlamda bir milletin e, şeyini e, almak için e, öfkesini gazını almak için bir ohalik dediğimiz ohal itiraz komisyonu kuruldu. Evet. ve bu ohal itiraz komisyonunun bir mahkeme mi idari bir merci mi veya ohal itiraz komisyonuna başvurarken elimizde ne belge var hangi gerekçe var ki bunu nasıl yapacağızı bilmediğimiz bir uygulamayla karşı karşıyaydık ve ohal itiraz komisyonunun verdiği kararlarla ilgili de yine çok sınırlı bir hmm. yargı yolu açıktı. Tabii. Şimdi geçen ohal... ay 5000 tane dosya bakmış 600 tanesini kabul etmiş düşünün yani öyle ciddi bir oransal fark var ve yüz evet. e, binleri aşan bir başvuru sayısı vardı bir ayda 5000 dosyaya bakıyor yani yıllar sürecek belki bu komisyonun çalışmaları e, ortadan mı kaldırılması gerekiyor ne olacak onunla ilgili nasıl bir yeni düzenleme getirilecek bu da tabi ya da sayıları mı çoğaltacak hatırlayın terörle ilgili e, verilen terörle mücadele verilen zararlarla ilgili komisyonların sayısı zamanla il vazında bile çoğaltılmıştı her ilde olduğu halde burada ise Türkiye genelinde tek bir komisyon. Dolayısıyla olağanüstü hal bitince bu komisyonla ilgili de tabii oturup yeniden bir değerlendirme e, bence bence bu bu gerekiyor. komisyonun görevi bitecek bence ama eski kararlar kanunlaştığı için Eski eski Hı -hı. E, kanun hükmünde kararnameyle Hı -hı. yapılan bazı idari tasarruflar Hı -hı. ve e, o zaman dilimi içerisindeki Hı hı. İdari tasarruflarla ilgili yapılan başvurular hı hı. konusunda bence incelemeleri sürecek. Ancak e, olağanüstü halin kalkma anından itibaren, itibaren bir kere görevi, böyle görevi. Karar, kararnamelerle insanları olmayacak. için yeni işi olmayacak. Evet, evet. evet olmayacak ve bunlara karşı da artık normal idare mahkemelerine. İdare mahkemelerinin verdiği kararlara karşı bölge adliye mahkemeleri, bölge idare mahkemelerine ve nihayet danıştaya başvuru yolları tekrar başlayacak. Yani olağan bir hukuk yolu yavaş işlemeye yavaş. girecek diye düşünüyoruz. Neler değişiyor? Kısaca hatırlayalım: Meclisi istediği zaman fesih yetkisi, Yüksek Yargı ve HSK'nın hakimler savcılar kurulunun çoğunluğunu bizzat atama. Meclisin bütçe yapma yetkisini etkisizleştirme, Cumhurbaşkanı önceki yılın bütçesini yeniden değerlendirme oranı da artırıp bütçeyi kendisi yapıp uygulayabilme gibi yetkilere sahip olabilecek. Silahlı kuvvetlerin... Bu Cumhurbaşkanlığı yetkilerini evet, konuşuyoruz değil mi? Silahlı Yeni kuvvetlerin yurt dışında kullanılmasına karar verme, üst düzey tüm kamu görevlileri, görevlilerini doğrudan atayabilme, görevlendirme, bakanlara ve bakanlar kuruluna ait yönetmelik çıkarma, az önce siz dediğiniz yetkisi... Ee, yine bu kadar geniş yetkilileri kullanırken de hiç hesap e, vermeme ama göreviyle ilgili olmasa bile herhangi bir suçtan ömür boyunca yargılanması ile ilgili meclisin 3'te 2 çoğunluğuyla bir açıklık getirildi. Eskiden hiç yargılanamıyorken şimdi yargılanabilir hale geldi. Öyle bir iyilik var. E, tabii suç işlerse ya da suç işlediğine ilişkin böyle bir çoğunla gidilirse e, uygulama önemli. Neler değişecek? Bakanlar yani, kulağın hükümet ya, olmayacak. Yani suç işlediği suç işlemesin. Böyle bir yargılama yoluna da gidilmesin. Ama ama yani tasarruflar e, yani devletin en üst kademesindeki yürütme merci olarak tasarruflar hukuka uygun olsun. Tasarruflar Hı. konusunda yani insanlar evet bu ülkede hukuk güvenliği var desin. Bu ülkede hukuk kuralları işliyor, anayasa işliyor, yasaları işliyor ve yasalarla ilgili yani Hı. yürütmenin bu i̇şte. gücüne karşı meclis işlevsel diyebilirsin. yani Kilit ak aktör olduğu söylenen bugün Fuat Kehman yazmış e, kararda. E, baş aktör Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kilit aktör ise e, devlet bahçelidir diyor. Demokrasi kazandı diyor ama ondan sonra da e, olasılıkları sayıyor ve e, demin siz de söylediniz denge ve denetleme e, fonksiyonumu kendisinde e, gören e, bir anlayış var. Mesela bu sözünü ettiğiniz denetimle kendilerinin aday oldukları denetim acaba içerik olarak birbirine denk geliyor mu bunu uygulamada göreceğiz bakanlar... ben, aslında, ben aslında o dengemi denetlemeden <gülüyor> doğrusu şöyle anladım denetlemeyi Millet ittifakındaki meclisteki partiler yapacak evet. dengeyi de e, Sayın Bahçeli kuracak diye i̇şte, anlıyorum yani başka başkonsolosluklar denetleme... da olabilir, olabilir, olabilir mi? Lazım. artık başbakan yok bakanlar kuruluyor hükümet yok Sadece Cumhurbaşkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı'nın yardımcıları var. Hükü Bakanlar Kurulu yerine ya da hükümet yerine artık Cumhurbaşkanını anlayacağız. Ee, başkan baş, yardımcısı. Başbakanımız diyemeyeceğiz ne olacak bu? O artık bunun? meclis başkanı olacak. E, ama final. yani Son başbakanımız, başbakanımız başbası, lafı bitti. Parlamenter sistem ben, bitti. Ben benim çok hoşuma gider. Başbakanımız lafı başbakanımız evet. şunu dedi, başbakanımız bunu dedi. Evet. Bunu bir daha diyemeyecek biz. Diyemeyeceğiz. Başkan yardımcılarını ve bakanları cumhurbaşkanı atayacak. Yardımcıların ve bakanların yetki ve görev alanlarını, görev sürelerini. O belirleyecek. Şu an bakanlıkların e, kurulmasıyla ilk adımlar atılacak ama önce tabii ki mazbatasını alması, yemin etmesi, seçim sonuçlarının öncelikle kesinleşmesi gerekiyor. İstediği zaman az edebilecek bakanı. E, bakanlıkları demin sözümü kuracak, kapayacak, birleştirecek. Yardımcı veya bakan olanlar milletvekili ise bu sıfatlarını biliyorsunuz kaybedecekler. Onun tartışması, abdülatif selvi onu açmaya çalışıyor. Acaba... Meclise şu an milletvekili seçilen biri bak, bakanlar bakanlardırsa hala bakın şeye alınırsa evet bakanlıklara alınırsa acaba yedekler gündeme gelir mi gelmez tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. E, hesap vermeyecek ama demin sözünü ettik suç dersi ve çoğunluk sağlanırsa hakkında karar çıkarsa olabilir. Artık meclise soru gen, gen soru verilmesi gibi yollar kapanmış durumda tek başına kanun hükmünde kararname çıkaracak ama güzel olan şey şu eğer meclis bu konuda aynı konuda bir kanun yaparsa tabii ki başkanın çıkardığı KHK gündem dışı kalacak. Şimdi Aynur bunları biliyorduk biraz burada da konuştuk evet. ama birdenbire tekrar siz yineleyince işte umut, umutsuzluğa <gülüyor> kapıldım onun için bir umut isteyelim Bülent Ortaşgil'den. Peki Düşler bulandı artık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 Biraz umut ver, biraz umut ver, ver ki yeniden başlasın. Ülke sarsılıyor ve umurunda değil, umurunda olsa bile eski durumunda değil. Hep aranıyor ama bulunanlar cılız.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 94.9 Açık Radyoda Hukuk Güvenliğini konuşuyoruz. Umudu başkalarından istemeyelim. Umudu hep birlikte örelim ve büyütelim ee, ve umudu artırabilmek için de hukuk güvenliği. Evet. Şart diyelim. Kadın milletvekili oranı %17'de kalmış. Yani kadınların az olduğu bir meclisten ne çıkar? Hiç umutlu değilim yani. Ben sizin kadar umutlu <gülüyor> ama, değilim. <gülüyor> ama yani o %17'de fena sayılmaz. Ellerinden gelen etkiyi Geçmişe yaratmak geç, için geçmiş, uğraşacaklar. Onlara inanıyorum. Göre, Güç geçmiş, kuvvet diliyorum onlara. Hayır geçmişe göre. Bu kadar erkekte nasıl baş edecekler? Ama evet. evlerinde ve toplumda baş eden mecliste de baş eder evet, inşallah. Evet. Öyle evet. değil. Ben, ben ve bir de e, bu kadın milletvekillerinin birçoğunun hukukçu ve avukat olduğunu, hukukçu deneyim evet. de avukat olduğunu biliyorum onun için. Evet. Doğrusu umutluyum ve umudu büyütmeye elverişli koşullar Hı. yaratabileceğimizi düşünüyorum. Peki efendim kalbimiz onlarla. Şimdi 2015'in e, Haziran seçimlerinde 40.87'ye düşmüş ve meclisdeki çoğunluğunu ilk kez 2002'den beri kaybetmiş AKP. Hemen o zaman da MHP imdadına yetişmiş. Bahçeli diyor ki Türkiye için en kısa zamanda bu seçimi tekrarlamak iyi olacaktır. Erken seçim Kasım ayında olabilir ve hemen <gülüyor> erken seçim kararı. Evet evet yani 7 Haziran 2015 seçiminden sonra bunu söylüyor Sayın Bahçeli. Bahçeli bu seçimi ve, çok sevdi. Evet, Hem de geç miting yap. Seçim hiç kararı alınıyor. Ee, ve Kasım ayında hatırlayın %49.50'ye e, geliyor tekrar AKP'nin oyu. Ama şimdi 2018'de bir daha e, düştü. %42'ye düştü. Şimdi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Bahçeli tekrar konuşuyor. Diyor ki Türkiye kendini güvenli kılmak için Cumhurbaşkanlığı hükümet seçiminin sistemine geçmelidir. Hemen bunun üzerine e, süreç e, ilerliyor İşlenmeye ve başladı. 18 Nisan 2018'de... De biliyorsunuz o zaman referandum yapıldı geçen sene Temmuz şey Nisan ayında. En son 18 Nisan'da diyor ki seçimler erken olmalı. 2019 Kasım'ına kadar beklememeli. Belki 21 Ağustos olabilir diyor. Bir orada tutturamıyor. 24 Haziran'da e, biliyorsunuz ö, üniversiteye giriş sınavları da ötelenerek seçim kararı alınıyor 3 seçimde de yani hem darbe girişimi öncesi hem da e, bu en son yaşadığımız seçimde hep e, bahçelinin e, düğmeye basmasından sonra AKP'nin e, meclisin e, gereğini yaptığını ve bize seçimler yaşattığını görüyoruz Bunlar önemli. Şimdi elimde dediğim gibi Fuat Kehman'ın yazısı var. Şöyle baş aktör Recep Tayyip Erdoğan kilit aktör devlet bahçeli olmuştur diyor ve seçim sonuçlarını şöyle değerlendiriyor. Türkiye halkı farklılıkları içinde bir bütün olarak kimlikler temelinde kutuplaşmış, ayrışmış, bölünmüş, kendi toplulukları içine kapanmış bir Türkiye istemiyor. Aksine... Güvenlikten, ekonomiye, eğitimden, adalet ve hukuka kadar geniş bir yelpazede sorunların çözülmesini, şiddetin ortadan kalkmasını ve istikrarlı bir gelecek istiyor. Bu anlamda değerler ekseninde yönetilen bir Türkiye istiyor diyor ama buna ve nasıl... Mecl ediceceğiz? Ama meclis de bir bakımdan tam da bunu gösteriyor yani evet. herkes var. Yani var. E, dindarlar var, sağ liberal muhafazakarlar var, milliyetçiler var, biraz farklı milliyetçiler var. CHP'liler var, biraz farklı CHP'liler var. Evet. Kürtler var, sol Sabit var. Oylar, sol da Evet, yani kullanıldı mecliste, ama mecliste yani bu böyle bir tablonun olması aslında iyi bir şey. Bu bunu ben birazcık da şöyle düşünüyorum. Hani, e, demokratik toplumlar için zorunlu olan çok kültürlülük e, yani herkesin bir arada yaşamayı ve bunu tolera etmeyi ötekini e, e, ile birlikte olmayı kabul etmesini sağlayıcı ve bunu da parlamento yoluyla sağlayıcı bir tablonun çıkması nedeniyle ben biraz önemsiyorum bunu. Doğru ama şu an için 295 milletvekili var yanılmıyorsam. itirazlarla bunu 301'e çıkarmaya çalışırsa belki AKP'nin e, tabii dengeleri ve denetimi kuralları yeniden değişecektir. Şunu söylüyorum yani çünkü yürütme da, erkecek da, organ da illa toplandı. İlla da sayısal çoğunlukla, sayısal çoğunlukla mecliste bir karar almak ya da kanun çıkmasını ya da çıkmamasını sağlamak meselesi de değil. Meclis her düşüncenin, her siyasi e, görüşün tartışıldığı, konuşulduğu bir yer olabilir ise ister istemez hiç onaylamadığı siyasi bir partiden gruptan gelen düşünceler onları da etkileyecektir. Hükümeti de etkileyecektir. Parlamento'nun görevi zaten bu olmalıdır. Aha. Yoksa yoksa biz çoğunluğu aldık. Bizim dediğimiz dedik öttürdüğümüz düdük. Yani biz basarız, kaldırırız parmakları istediğimiz yaparız. Meselesi değildir. Böyle bir şey ne e, demokratiktir ne hukuktur. ...ne demokratik bir hukuk devletinin... ...zemini oluşturabilir. Ben onun için meclisin bu durumunu... ...biraz umut verici görüyorum. Evet ben de renkli görüyorum ama... E, ...ittifak, Cumhur ittifakı sur, ...sürdüğü sürece de çoğunluk... E, ...iki partinin elinde olacak ve... E, ...aslında kuvvetler ayrılığı... ...gelecek dendi. Yasama faaliyetleri sadece meclis tarafından... ...yürütmeyse Cumhurbaşkanı'nın... E, ...sorumlu olmasıyla... E, ...götürülecek dendi. Ama şimdi... E, Türkiye'ye ve dünyaya karşı sorumlu davranılmadığı sürece bu anayasal değişikliklerin hiçbir zaman kuvvetler ayrılığı ilkesini hayata geçiremeyeceğini daha evvel konuşmuştuk. Bu bir e, anlayış meselesi olacaktır. Bu anlayışta olunursa olumlu sonuçlar verecektir. Ee, yani bu arada siz bu Keyman'ın da söylediklerini biraz toparlayalım. Zaten birazcık vaktimiz Zaten azalıyor galiba. Demek. Zaten herkesin söylüyor Hoca. Yürütme organı ve e, gücüne dayalı olacak asıl olarak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi. Parlamento'nun işlevi ikincil derecede kalacak diyor. İşte ikincil derecede mi kalacak? Gerçekten dengeyi ve denetimi e, MHP nasıl AKP üzerinde oyuncu kurucu e, o, kilit e, noktada durarak işletebilecek? Hep beraber göreceğiz burada meclise gerçekten çok büyük görev düşüyor. Bu renkliliğin e, iletişime sağlıklı iletişime yol açmasına. Ve antidemokratikliği e, önlemesine e, e, dua edelim. İnşallah öyle bir enerji çıksın arkadaşlarımız, yeni seçilen arkadaşlarımız. E, Türkiye'nin hal sürecinden uzaklaşması için e, ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır onlara inanıyorum. Tabii yeni şeyler var. Mesela Selahattin Demirtaş'ın avukatları e, dün gazetelerde yer alan habere göre bu sefer... Tutukluluktaki hukuka akıllılığın giderilmesi için anayasa mahkemesine başvurmuşlardı. Oradan e, bekledikleri e, karar e, bir türlü çıkmayınca bu sefer İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Dolayısıyla Mehmet Altın'ın kararı ile ilgili yaptığımız görüşmenin arkasından aslında bunu da incelemek gerekiyordu ama belki bir sonraki haftaya belki avukatlarından biri de katılır. Siz o dosyayı biliyorsunuz aslında. Evet, evet. Ama sanırım zamanımız yetmiyor. Evet zamanımız az kaldı. Yani gelecek programımızda olursa bu anayasa meselesinde çerçevesiyle konuşacağız ama Bugün adalet nöbetinde de ifade etmeye çalıştım. Devlet eşittir hukuktur diyor Hans Kelsen. Hı hı. Ve buradan da anlaşılan şu ki devletten kendisi de söylüyor bunu. Hukuku kaldırırsanız ortada kalan devlet değildir diyor. Bunun için de hukuk güvenliği getirecek bir yeni dönem olsun Umuduyla ve bu yeni değişiklikleri bir dahaki programda görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın diyelim hoşça kalın hukuk güvenliği Hazlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Kunca